62. bölüm Ya Resulallah. Arkadaşlarım birer birer hicret ettiler. Benim de hicret etmeme müsaade buyurur musun? Acele etme ya Ebu Bekir. Allah Teala'nın sana bir arkadaş vereceğini umuyorum. Ya Resulallah. Zat-ı arkadaş edineceğimi mi umuyorsun? Evet ya Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir sevinçle ayrıldı. O günden sonra evinde en seçkin iki deveyi özel olarak semüre ağacı yaprağıyla beslemeye ve artık nefes alınmaz hale gelen bu mübarek şehirden bir an önce ayrılıp gidilecek günleri iple çekmeye başladı. Mekke artık boşalmış gibiydi. Müslüman olarak Hz. Ebubekir, Ali, Suhayb hapsedilen ve baskı altında kalan birkaç Müslüman kalmıştı. Kalanların da fazla beklemeyecekleri gün gibi aşikardı. Kureyş'in ileri gelenleri bu konuyu eline boyuna görüşmek üzere ve de ciddi bir toplantı yaptılar. Bütün kabilelerden hatırı sayılır, sözü geçer kimseler toplanmıştı. Haşim oğullarından sadece Ebu Leheb içeri alınmıştı. Oldukça kalabalıktı. Yüze yakın insan vardı. Öteden beri adını duyurmuş olan bütün müşrik büyükleri bu toplantıda yerlerini almışlardı. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Ümeyye, Nadır, Ebu Bahteri, Zema, Hakim, Mübey ve münebbi bin Haccaç ve benzerleri. Dostlar, diye başladı söze Ebu Cehil. Görüyorsunuz Muhammed'in kandırdığı kişiler aramızdan birer birer ayrıldılar. Kendilerine Yesrib'de iyi bir destek buldular. Yarın Muhammed de onların yanına varacak ve belki orada karşı koymaya güç yetiremeyeceğimiz bir kuvvet olacaktır. Onların Yesrib'e gittikten sonra zayıflayacaklarını, burada bin müşkülat altında yürüttükleri davayı Orada bırakacaklarını düşünecek kadar saflık etmeyin. Peki ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki Muhammed hala aramızdadır. Bir defa buradan çıkıp giderse artık onu ele geçirmemiz ve onun hakkından gelmemiz mümkün değildir. Kısa zamanda kesin bir tedbir almamız lazım. Şimdi bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Herkes fikrini çekinmeden açıkça söylesin. İlk sözü Ebul Bahtiri aldı. Onu demire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar hapis hayatı sürer. Züheyr ve Nabiga gibi şairlerin başına gelen onun da başına gelir. Doğru bir fikir değil bu. Başlar bu sözü söyleyene çevrildi. Kapıya yakın bir yerde oturuyordu. İyi giyinmişti. Fakat onu tanıyan pek yoktu. Kimsin sen ey ihtiyar. Neciddenim. Şehrinize işim için gelmiştim. Bu toplantının yapılacağını duydum. Fikirlerinizi öğrenmek ve gerekirse müdahale etmek üzere burada bulunuyorum. ''O halde konuş ey ihtiyar, neden doğru bir fikir değil bu?'' ''Çünkü o hapsedilince kısa zamanda haber, Yesrib'deki arkadaşlarına ulaşır. Onlar üzerinize yürür ve arkadaşlarına elinizden alıncaya kadar sizinle harp ederler. Bu da sizin için hiçbir iyi sonuç vermez.'' ''Doğru konuştun ihtiyar.'' Esfet bin Rediyat söz aldı. ''Ben onu yurdumuzdan sürüp çıkarmayı teklif ediyorum. Bizden ayrılsın, bizi rahat bıraksın canı nereye isterse oraya gitsin.'' İhtiyar atıldı. ''Bu da iyi bir görüş değildir. Siz bunca yıldır baskı yapıp dururken onun işi geri kalmadı da ilerlediyse baskınız kalktığı zaman Arap kabilelerinin ona nasıl sahip çıktığını göreceksiniz. Aranızdan ayrılıp kuvvet bulduktan sonra sizin yıllardır kendi adamlarına çektirdiğinizi yanınıza bırakacağını düşünmüş olmayasınız.'' Utbi bin Rebiya ''Görülüyor ki tecrübeyle aklı bir arada yürütüyorsun ey koca kişi. Söyle ne gibi bir tedbir almamız daha uygundur.'' İhtiyarın acelesi yoktu. Elbette düşündüğümü söyleyeceğim ancak daha başka neler diyorsunuz dinlemeliyim. Ebu Cehil söz aldı. ''Vallahi ben sizin tekliflerinizin ötesinde henüz düşünmediğiniz bir teklif getiriyorum.'' ''Nedir?'' ''Her kabileden soyuna itibar edilir. Yiğit birer kişi seçelim. Hepsi birden kılıçla saldırır, hep birden vurur. Böylece biz işimizi halletmiş oluruz.'' Kanını bütün kabileler yüklenir. Abdümenap da bu kadar kabilenin karşısına kan gütme davasıyla çıkıp harb edemez. Kendiliklerinden diyet almaya razı olurlar. Biz de diyetini öder ve meseleyi hallederiz. Takdir dolu bir ses, meclisi adeta çınlattı. İşte söz bu adamın sözüdür. Bundan başka tutulacak yol yoktur. Bundan başka alınacak her tedbir boşunadır. Dinleyin bu adamın sözünü. Bu sözü söyleyen yine o ihtiyardı. İnsanlık tarihinin en uğursuz, en melun kararı böyle alındı. Ebu Cehil ve o melun ihtiyar, meclise istedikleri gibi yönetmişler, istedikleri kararı çıkartmışlardı. Allah Teala, mübarek beytinin yanında Allah'ın en sevgili kulunun, en büyük peygamberinin ölüm fermanı imzalanmıştı. Üstelik Darun Ned denilen bu bina Resulullah'ın büyük dedesi Kusay tarafından halkın işlerini düzene koymak üzere yaptırılmıştı. Ebu Cehil sözüne devam etti. O halde gecikmenin bir anlamı yok. İşimizi bu gece halledelim. Herkes kabilesinden bir yiğidi görevlendirsin. Bu arada kimden olduğu bilinmeyen bir ses yükseldi. Sakın ola ki burada alınan karar gevezelikle başka yerde söylemiş olmayasınız. Bu bizim için en son fırsattır. Ağızlar sımsıkı kapatıldı. Zihinler vazife verilecek yiğidi aramaya başladı. Darünnet ve kapısından dalgın gözler çıktı. Son sözü söyleyeceği inancıyla atılan adımlar aradan çıkanları ayrı ayrı yönlere sürükledi. Necitli olduğunu söyleyen Mel'un ihtiyarı o güne kadar gören tanıyan olmamıştı. O günden sonra bir daha Mekke'de hiç görünmedi. ''Ya Muhammed, bu gece her zaman yattığın döşekte yatmayacaksın.'' Bu ilahi emri tebliğ eden Cibril-i Emin, Kureyş'in aldığı kararı bildirdi. Yesrib şehrine hicret etme fermanını getirdi. İsra suresinin 80. ayeti olarak Kur'an'da yer alan ayeti kerimeyi Efendimizin kalbine vahyetti. Ey Rabbim! Beni dürüst bir girişle yeni yurduma girdir. Dürüst bir çıkışla yurdumdan çıkar. Kendi canibinden bana yardımcı olan bir delil ve kudret ver. Efendimiz, Hazreti Ali çağırdı. Bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Yeşil renkli avamı üstüne örtünür uyursun. Onlar sana hiçbir zarar ulaştıramayacaktır, dedi. Hicret emri aldığını bildirdi. Evde, Müşriklerin emanet olarak getirip saklamasını istedikleri kıymetli eşyayı birer birer gösterdi. Kimlere verileceğini anlattı. Daha sonra öyle vakti evden çıktı ve gitti. Sokaklarda kimse yoktu. Kaylule öyle uykusu vakti olduğundan herkes istirahate çekilmişti. Baba, Resulullah Efendimiz geldi. Hz. Ebubekir Bekir heyecanla yerinden doğruldu. Peygamber Efendimiz bu saatte gelme adeti yoktu. Mutlaka mühim bir şey olmalı. Bu sırada Resulullah aleyhisselam içeri girmişlerdi. Mübarek yüzü ciddi bir durumun varlığını anlatmaktaydı. Fısıldar gibi konuştu. ''Yanımızda kimse kalmasın ya Ebu Bekir.'' Hz. Ebu Bekir Esma ve Aişe'ye baktı. ''Bunlar benim kızlarım ya Resulallah. Endişe etmeyesiniz. Nebi Ekrem aleyhisselam oturdu. Allah Teala bana Mekke'den çıkma ve Yesrib'e göçme iznini verdi dedi. Peki sana yoldaş olmada var mı? Evet yoldaşlık da var. Hz. Ebu Bekir'in gözlerine hücum eden yaşlar onun sevinç derecesini göstermekteydi. Ayşe o güne kadar bir insanın sevindiği zaman ağladığını ilk defa görüyordu. ''Şu iki deveyi bu yolculuk için hazırlamıştım. Hangisinden hoşlanırsan onu al.'' ''Ben bana ait olmayan deveye binmem. O halde benim hediyem olsun ya Resulallah. Hediye olarak da kabul etmiyorum.'' ''Peki ben bunların ikisini 800 dirheme satın almıştım. Nebi Muhterem Efendimiz 400 dirhem ödedi ve develerden birini seçti.'' ''Bu deveme kasva, kesip kulak adını veriyorum.'' buyurdular. Yolculuk planı görüşüldü ve efendimiz evine döndü. Mekke Yisribarası'nı pek iyi bilen Abdullah bin Pıreykıt, Kaylule uykusunu yarıda bıraktı, yerinden doğruldu. ''Kim o?'' diye seslendi. ''Bir dakika açar mısın?'' ''Hayrolaydı.'' diyerek kalktı ve açtı kapıyı. ''Buyur ya Ebu Bekir.'' Hz. Ebu Bekir içeri girdi. ''Yalnız görüşebileceğimiz bir yere al beni.'' Abdullah ciddi bir meselenin görüşüleceğini anlamıştı, ilerlediler. ''Burada bizi hiç kimse dinleyemez ya Ebu Bekir.'' Hazreti Ebu Bekir fısıltı halinde konuştu. ''Bizi Yesrib'e götüreceksin.'' ''Ne zaman?'' ''Üç gün sonra.'' ''Pekala, kaç kişisiniz?'' ''İki.'' ''Biri kim?'' ''Muhammed bin Abdullah.'' Anlaşıldı. Ama bu mesele tamamen aramızda kalacaktır. ''Bana güvenebilirsin ya Ebu Bekir.'' Hazreti Ebu Bekir iki deveyle birlikte gelmişti. ''Bu develer senin yanında kalacak. Üç gün sonra sabahın erken saatlerinde bunlarla birlikte gelip bizi Sevr mağarasındaki mağaradan alacaksın ve birlikte yola çıkacağız.'' Anlaşıldı ya Ebu Bekir. ''Üç gün sonra pazartesi sabahı Sevr dağı mağarasında.'' Akşamın karanlığıyla birlikte Habibi Hüda efendimizin evinin etrafı da kordon altına alını verdi. ve toplantıda bulunanların birçoğu gelmişti. İhtimal ki hiç kimseye duyurmadan bu uğursuz saldırıyı gerçekleştirebilmenin en kestirme yolunu böylece bulmuşlardı. Bu arada eli kılıç tutan yiğitler de seçilmiş köşe başlarına birer ikişer oturmuşlardı. Onların haberi olmadan kuşun uçması bile düşünülemezdi. Ebu Cehil'in dili durmuyordu. Yüksek bir sesle. ''Ey ahali, Muhammed'e iman edin. Eğer sözünü tutarsanız, Arap olan ve olmayan insanlara hakim olursunuz. İman etmezseniz, öldükten sonra cehennemde yanmaya hazır olasınız. İşin şakası yok, bunu böyle bilesiniz.'' diye haykırdı. Resulullah Efendimiz içeriden seslendi. Evet bunları ben söyledim. Cehenneme gideceklerden biri de sensin. İhtimal ki sevgili peygamber efendimiz onlara evde bulunduğunu bir daha hatırlatmak için böyle bir cevap verme yolunu tercih etmişti. Bir zaman geçti. Peygamber efendimiz Hazreti Ali ile ev halkıyla vedalaştı kapıyı açtı Yasin suresini okuyordu evin etrafını çevirenlere geldiğinde Biz onların önlerine bir set arkalarına bir set koyduk da onların üzerine örtü verdik artık onlar göremezler ayetine gelmişti gerçekten görmüyorlardı birbirinden ayrı yan yana iki alemde gibiydiler hiç kimse Yanından geçen Resulullah'ı görmemiş, ayak sesi bile duymamışlardı. Peygamberler İmamı, Nebiler Serveri Efendimizin evde bulunduğunda hiç şüphe etmiyorlardı. Müzik Hz. Ebu Bekir gözünü kırpmadan bekliyordu. Bu gece hayatının en muazez, en mukaddes yolculuğuna çıkacak, Peygamberler İmamına arkadaş olma şerefini elde edecekti. ''Gözü karanlıkları delecekmiş gibi bakıyor.'' diyorlar. Artık el ayak çekilmiş, sokaklar korkunç bir ıssızlığa yürünmüştü. ''Vakit yaklaştıkça Hz. Ebu Bekir'in kalbinde heyecan büyüyor. İman dolu kalbi daha hızlı, daha çabuk atıyordu.'' Karanlıklar arasında dolaşan gözleri, belli belirsiz bir hayalin yaklaşmakta olduğunu haber verdiği zaman elini ''Sen yerinde dur'' der gibi bastırdı göğsüne. Evet, heyecanlanmakta haklıydı. Çünkü gelen alemlerin sultanı, Hidayet İmamı Efendisi'ydi. Resulullah aleyhisselamın kapı çalmasına ihtiyaç olmadı. ''Buyur, anam babam sana feda olsun ya Allah diye fısıldayan bir ses kapıyı açtı. Hz. Ebu Bekir biriktirdiği bütün parasını yanına aldı. Bir miktar yiyecek hazırlandı. Evin arka tarafında küçük bir oyuktan birer birer çıktılar. Ve Mekke'nin güney batısına düşen Sevr Dağı'na doğru yürümeye başladılar. Dağ 3 mil kadar uzaktaydı. Bu mesafeye 1 saate ulaşmak mümkündü ama geceydi, ellerinde ışık yoktu. Yolda iz bırakmama düşüncesi vardı. Bu sebeple Resulullah Efendimiz bazen ayakkabısını da elini alarak yürümeye mecbur olmuş, oldukça acı duymuşlardı. Gece yüzüne yalın ayakta tırmanmak kolay değildi. Mağaranın ağzına geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir izin alarak içeri girdi. Elleriyle yoklayarak düzeltmeye çalıştı. Oturulabilecek hale getirdi. İçeride yabani bir hayvanın bir haşerenin bulunması mümkündü. Buyur yani Nebiya Allah. Sultanı Enbiya Efendimiz Bismillah diyerek içeri girdi. Hazreti Ebu Bekir'in dizine başını koydu ve uyudu. Heyecan, yorgunluk ve mutluluğun yorduğu bir anın her saniyesi Hz. Ebubekir Bekir için bir ömre bedeldi. Kainat yaratılalı beri hiçbir insana böyle bir şeref verilmiş olamazdı. Duyduğu saadeti dilinin tarif etmesi bir tarafa kalbiyle ve duygularıyla bile ölçemezdi. Tıpkı bu saadet anının ne kadar devam ettiğini bilmediği gibi. birden iliklerine kadar işleyen bir sancı duydu. Bu sancı, duyduğu saadeti engellememeliydi. Kıpırdamadan kıvranıyor, dizi üzerinde bulunan Resulullah'ı rahatsız etmeden, bu sancıyı atlatabilmeye gayret ediyordu. Mağarada, bir kıpırdanma hisseden bir yılan, yuvasından çıkmaya uğraşırken, Deliğin ağzını tıkayan ayağın Hazreti Ebu Bekre ait olduğunu nereden bilebilirdi? Ekmeli Enbiya Efendimiz yüzüne düşüveren bir çift gözyaşı damlasıyla uyandı. Ne oluyor ya İbâ Bekir? Kıvranan bir ses cevap verdi. Ayağımı yılan soktu ya Nebiyallah. Getir ayağını. Ve bir Şam seferinde Yürüyemez hale gelen develerin bacaklarını sıvayan mübarek el bu defa yarı gari'nin mağara arkadaşının ayağına uzandı. Ağzından aldığı tükrüyü yılanın soktuğu yere çaldı. Bir anda sızı bıçakla kesilir gibi kesildi. O zaman bu el peygamber olacağını bilmeyen Muhammed bin Abdullah'a aitti. Şimdi serveri envia olduğu alemlere rahmet olarak gönderildiğini bilen Seyyidül Evvelin vel Ahirin, İmamül Enbiya ve'l Mürselin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e aitti. Ama her ikisinde de bu mübarek ellerden şifaya akıtan yine yüce Mevla idi. Hazreti Ebubekir bütün insanlığa kurtuluş reçetesini takdim etmek üzere gelen efendisine Karanlıklar içinde sonsuz şükran duygularıyla baktı. Teşekkür ederim. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedi. Ve iki arkadaş kendi alemlerine daldılar. Hz. Ali'yi Yatağa girdi. Üzerine yeşil abayi çekti. Peygamber Efendimizin yatarken ve sabahleyin yataktan kalktıktan sonra yapılmasını tavsiye ettiği duayı okudu. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak da Muhammed Aleyhisselam'a razı oldum. Benim için başka bir mabut başka bir din, başka bir peygamber yoktur. Allah'ın. Senin lütuf ve keleminle akşama ulaştık. Senin lütuf ve ihsanınla sabaha ereriz. Senin verdiğin hayatla yaşarız. Senin ifadenle ölürüz. Dönüşümüz sadece sanadır. Yatağa girerken... Evin etrafında peygamber efendimizi öldürme kararı alanların dolaşmakta olduklarını ve işin hiç şakaya gelir yönü olmadığını biliyordu. Bu yatağa girmek, bu abayı örtünmek, bir bakıma ölüme hazır olmak demekti. Yılına Doğru programımızın 62. bölümünü dinlediniz.